30 Nisan 2016 Dünya Caz Günü Caz Maratonu Radyo Ekoda Radyo Ekoda 30 Nisan 2016 Dünya Caz Günü'nde Caz Maratonu'nu dinliyorsunuz. Ben Oğulcan Bakiler. 23. İstanbul Caz Festivali 27 Haziran 25 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin düzenleyicisi olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV dinleyicileri caz, funk, dünya müziği, blues ve rock müziğin efsane isimlerini dinlemeye çağırıyor. Radyo Eko'da konuğumuz Harun İzer, İKSV Festival Direktör Yardımcısı. Kendisi aynı zamanda radyocu ve Alçak Basınç adıyla bir müzik bloğu yazıyor. Aynı adla bir radyo programı da var. İstanbul Caz Festivali'nin 23. hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Harun İzer, kendisi İstanbul'da. Biz İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakülte Stüdyosu'ndayız. Merhaba. Selamlar. Öncelikle çok yoğun günler geçirdiğinizi düşünüyorum. Bu nedenle zaman ayırıp söyleşi isteğimizi kabul ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz her zaman zevkli. Çok sağ olun. İstanbul Jazz Festivali bu yıl 23. kez düzenleniyor. Önümüzde çok dolu bir festival programı var. Festivali herkesin heyecanlı bir şekilde beklediğine eminiz. Hemen bize festival programı hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ee... Festivalimiz dediğiniz gibi 27 Haziran'da başlayacak. 25'ine kadar uzun bir maraton. Aslında bir ay gibi bir süre söz konusu ama arada ufak bir bayram tatili veriyoruz tabii ki. Ee, bayramdan önce iki tane büyük önemli konserimiz var. Aslında güzel de bir tesadüf. Festivalin en e, önemli iki konseri hemen e, arda ve festivalin en başında aslında. 27 Haziran'da e, Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde, Harbiye'de. E, çok önemli bir e, rock müzik müzisyeni Damon Albarn e, Suriye'den daha önce de beraber çalıştığı bir orkestrayla e, eski Suriye Ulusal e, Arap Müziği Orkestrası ekibinin müzisyenleriyle e, çok ilginç bir konser verecek İstanbul'da. Bu aslında e, daha öncesinde Glastonbury Holland Festival gibi büyük festivallerde birkaç festivalde yer alacak ve bir anlamda Suriye müziğine de e, bir saygı duruşu e, tarzında güzel bir konser olacak. E, diğer önemli konserlerimizden biri de e, Nile Rodgers ve ekibi şişek e, İstanbul'dalar. 28 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta bu konserdi. E, Nile Rodgers çok efsane, efsanevi bir isim. E, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz David Bowie'den Madonna'ya, e, Dr. Andrena'ya e, birçok grupla çalışmış. Daft Bank'ın e, son dönemde özellikle çok ünlü olan Get Lucky'ı, ee, ve Randy Maxos Memories'deki birkaç parçasına da imzasını atmış. 3 Grammy ödülü bir sanatçı. Naira da hemen 28 Haziran'da ağırlayacağız festivalde. Ee, bu iki ağır top dışında tabii festivalde yine bir sürü güzel konser var. Şimdi baştan sona saymak programının e, büyük bir vaktini alır ama ben birkaç tane isimle özellikle şey yapayım. Hı hı. E, festivalin 11 Temmuz'da başlayacak... E, şey diyelim ana bölümünde e, çünkü bizim normalde festivalin esas dönemi aslında Temmuz'da oluyor normalde Haziran'a çok girmiyoruz bu sene özel bir durum oluştu e, 11 Temmuz'da başlayacak ana e, programımızda tabii ki yaşam boyu başarı ödülü vereceğimiz iki önemli ismi unutmamak lazım. Ee, Özdemir Erdoğan zaten kendisi oldukça ünlü e, caz müziği kadar popüler müzik tarihimizde de önemli eserleriyle iz bırakmış bir sanatçı. 12 Temmuz'da onun bir konseri olacak. E, Keza bir taraftan da aslında e, e, müziğin emektarlarından belki o kadar e, Özdemir Erdoğan kadar vitrine çıkmamış ama çok sayıda grupla çok başarılı işler yapmış, e, uzun yıllarını caz müziğine vermiş. Gerçekten de bir bu alanda emektar bir e, büyüğümüz Ergüven Başaran'da. Bir başka ödül sahibi sanatçımız bu sene. O da 11 Temmuz'da sahne alacak festivalin ödül gecesinde. Joe Stone bu seneki çok yine önemli, sevdiğimiz ve büyük ilgi toplayacağını düşündüğümüz konuklarımızdan bir tanesi. 23 Temmuz'da Küçük Çiftlik Parta konseri kendisinin. Yine Vintage Trouble isimli Amerikalı grup ile beraber klasik Blues'dan daha... ...moderne, çağdaş Raka uzanan... ...çok güzel yapazı olan bir grupla beraber... ...sahnede olacak. E, Joe Stone ve Vintage Travel konserleri... ...23 Temmuz'da. E, yine Hı -hı. 25 Temmuz'da... ...Cemi Topuzlu Açık Hava sahnesi... ...bizim festivalimizin aslında amiral gemisi... ...dediğimiz mekanlarından bir tanesi... T.T. E, Hafif Müzik ve Caz Orkestrası hı hı. E, çok önemli konuklarla buluşacak. E, Roberta Gambarini bunlardan bir tanesi. E, çok sayıda konukla beraber oldukça güzel bir e, konser olacak e, diye düşünüyoruz. Bu 25 Temmuz'daki T.T. Hafif Müzik Caz Orkestrası konseride. E, yine kısa kısa geçecek olursam, e, caz müziğinin son dönemlerdeki en e, hızlı yükselen ve ilgi toplayan yıldızlarından Kamasi Washington, 14 Temmuz'da festivalde. E, Nicolas e, pardon... Branford Marsalis, e, caz müziğinin bu sefer e, artık usta yıldızlaşmış e, kültleşmiş isimlerinden bir tanesi. Evet. Yine çok önemli bir caz vokalisti Kurteling de beraber festivalde olacak 18 Temmuz'da. Evet. Ee, Nicholas Payton, e, trompet virtüöz e, Payton yine çok önemli bir vokalist Jane Monheit beraber e, bir e, ikili bir konst, e, pardon, e, triosu ile beraber Jane Monheit aynı sahnede olacak. E, Hugh Coltman e, Fransa'nın önemli caz vokallerinden, e, Antonio Sanchez e, Birdman filminin müzikleriyle tanıdığımız e, önemli bir davulucu. Ama aynı zamanda kendi çalışmalarıyla oldukça e, çeşitli ödüller kazanmış bir isim. Yine festivalin e, bu yılki e, konukları arasında. E, bir de aslında Ernest Ranglin'i unutmadan söyleyeyim. E, o da özellikle bu yıl e, 80 yaşına geçmiş çok önemli bir sanatçı reggae, ska müziği ve e, Jamaika kaynaklı müzikleri biraz da cazla buluşturan e, çok önemli e, bir üstad diyelim e, kendisi 20 Temmuz'da Küçük şifik Park'ta çok da e, sıkı bir kadroyla Tony Allen, Kurt Pine, Sheikla Alex Wilson gibi e, bir ekiple beraber e, bir anlamda veda turnesine çıktı e, o turne kapsamında İstanbul'da 20 Temmuz'da bir konser verecek bu da yine önemli konserlerimizden biri Avrupa Caz Kulübü, gece gezmesi, parklarda caz gibi değişik bölümlerimizde festivalde devam ediyor. Bu sene yine çocuklara yönelik bir etkinlik yaptık. Çocukça bir gün adı altında Amerikalı klarnetçi oran Etkin çok güzel bir konser verecek. Yine bu da 16 Temmuz'da Bomontiada'da gerçekleşiyor. Evet. Yaklaşık çok genel bir şekilde aslında hızlıca festival programı bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, hepimiz heyecanla bekliyoruz, İstanbullarda eminim. Biz de buradan İzmir'den onların heyecanlarına katılıyoruz. Şimdi biraz... her zaman bekleriz sizde. Mutlaka görmek isteriz. Şimdi biraz geriye dönerek festivalin hikayesini nasıl başladığını sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. 23. festivalimizdeyiz bu sene. Geride 22 yıl var. Oldukça uzun bir tarih. Aslında İstanbul Kültür Sanat Fakültesi'nin 40, e, 44 e, yılı bulan e, şeyinde, e, tarihinde e, yani onun böyle bir kısmı gibi e, İstanbul Caz Festivali aslında bütün bu İstanbul festivalleriyle e, başlayan bir etkinlik. Yani İstanbul Kültür Sanat Fakfı'nın e, bundan işte 1973 yılında kırılmasından sonra İstanbul Festivali adı altında başlayan festivallerin içinde özellikle 80'lerde caz müzineyle sürekli bir yer ayrılmış e, caz günleri olarak geçiyor. Ee, daha sonra e, 1994 yılına gelindiğinde e, bu Caz Günleri bölümü festivalin daha caz ama aslında sırf cazla da sınırlı kalmayan e, popüler müziğin daha güncel müziğin önemli isimlerine de yer veren bu bölümü e, İstanbul Caz Festivali adı altında ayrı bir etkinlik olarak düzenlenmesine karar veriliyor. Hı hı. E, festivalin. Yani ayrı bir festival bu şekilde ortaya çıkıyor. E, ve ondan sonra e, her sene gelişerek... Ee, özellikle de açık hava, Cemil Topuz Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Efsanevi konserleriyle e, Sırf caz müziğiyle de sınırlı kalmadan ilerleyen bir festival oluyor İstanbul Caz Festivali ve o günlerden bugüne geliyoruz diye aslında hani kısaca bir özetleyecek olursam bu şekilde söylemek mümkün. Evet yani çok uzun soluklu bir festivalden bahsediyoruz aslında. Evet. Evet çok ciddi bir tarihi de var yani. Evet İstanbul Jazz Festivali'ni diğer festivallerden de ayıran başka bir özelliği de var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi diğer bazı festivaller belli bir janr içinde onun çerçevesinin içinde bir çeşitliliğe yönelebiliyorlar ama ayrıca burada müziği iyi yapıldıktan sonra türleri ayırmanın da Doğruluğu tartışılsa da İstanbul Caz Festivali birçok müzik türünü sahneye getiriyor. Bu festivalde de sahnede usta, usta cazcıları da göreceğiz. Daha popüler rock gruplarını da göreceğiz. Bu çeşitlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada aslında iki tane şey var temel olarak. Birincisi demin bahsettiğim gibi İstanbul Festivali çerçevesinde başlayan bu caz tutkusu hep yanında diğer tarzları da Bir hani biraz buna caz, caz müziğine komşu türler diyoruz hepsi biraz caz müziğinden beslenmiş çünkü caz müziği bundan işte 100 yıl önce başladığını düşünsek 100 küsür yıl önce kendi içinden bir sürü başka müzik tarzının da doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkmasına yol açmış yani şu anda dinlediğimiz rock müziği veya folk müziği gibi değişik türlerin hep ya cazla bir şekilde dirsek teması olmuş ya da bazıları da cazın unsurlarından ortaya çıkmış belli unsurların daha güçlenerek daha ön plana çıkmasıyla ortaya çıkmış ve bizim İstanbul festi yani İstanbul festivali içinde bir düzenlenen İstanbul caz günleri zamanlarında bile hep, e, hem caz yıldızları, yani işte Keith Jarrett gibi bir yıldızı izlerken bir yandan John Baez'in de festivale İstanbul Festivali'ne konuk olduğunu görüyoruz. Bu bahsettiğim işte 80'li yıllar, 80'lerin sonu, 90'ların başı. İşte Miles Davis de konsere geliyor. Ama olsa da e, Mercedes Sosa gibi, İnti gibi daha e, dünya müziğinin örneklerinden isimler de Türkiye'ye geliyor. Evet. ...popüler müziğin e, isimleri de geliyor. Çok değişik isimler aynı zamanda e, gelmiş. Yani bizim hem İstanbul Festivali'nin geleneğinde böyle bir şey var... ...hem de dünyada da aslında biraz e, caz festivalleri bu çeşitliğe önem veriyor. Biraz caz müziğinin ruhundan da kaynaklanan bir şey bu. E, hı hı. Yani şöyle diyebilirim... ...dünyada da hani iki tip caz festivalleri... ...bazıları çok katı bir şekilde belli bir, janra, evet. belli bir caz e, alanına sınırlıyorlar kendilerini... ...bazıları ise... Ee, müzik bir bütündür ve bu bir festivaldir. De caz müziğini temel alalım ama bunun çevresinde insanlara değişik şeyleri sunalım diyorlar. Veya işte caz müziğinden e, hani temellerini caz müziğine <gülüyor> oturtup ama başka alanlara geçen müzisyenlerde yer verip insanlara böylece bir yandan caz müziğini de tanıtma fırsatı e, bulan festivaller yaratıyorlar. Mesela bizim de İçinde yer aldığımız Uluslararası Caz birliğinin festivallerinden Montreux Caz Festivali bu anlamda çok güzel bir örnektir. Hep şey yaparım Alice Cooper'ı izledim orada sahnede bundan yıllar önce. Keza ünlü heavy metal gruplarından Slayer da orada konser vermiştir. Ama dünyanın en ünlü cazcıları da o festivalde konser vermiş sahneye çıkmış isimlerdir. Evet, belki burada caz dinleyicisinde açıklığından, özgürlüğünden söz edilebilir. Belki diğer türlerin yine burada müziği türü tür ayırma yanılgısına da düşüyor olabiliriz ama diğer türlerin dinleyicilerinin belki daha kapalı olduğu söylenebilir mi bu noktada? Ya o çok özellikle öyle bir yoruma katılmıyorum ben ama şey. Yani tür, tür ayrımları zaten her zaman biraz işi basitleştirmek ee, hani insanın böyle kısaca hızlı kısa yollar bulup da işte bu şudur şu budur diyebilmesi için yaratılmış kavramlar. Ki hani çoğu caz müzisyenini e, hani şeyde e, değişik dönemlerdeki müzisyenleri şey yaparsanız e, dediklerine veya yazdıklarına çizdiklerine bakarsanız onlar da kendilerini böyle işte illa Miles Davis hani kendi müziğinin illa caz olarak tanımlanmasından çok hoşlanan birisi değil mesela. E, bu daha sonraki dönemlerdeki müzisyenler için de geçerli. Yani bu, bu bir şey yönlendirme diyelim. E, caz dinleyicisi ise değişik türlere bence kesinlikle daha fazla açık veya en azından açık olmalı. Çünkü caz zaten kendi içinde bu çeşitliliği, farklılığı, farklılaşmayı, değişik e, farklılıklara açık olmayı içeren bir müzik. Yani emprovizasyon denilen şeyin ruhunda var. Ve hani emprovizasyon ve müziğin kendi kendi yeniden yaratmasıyla da çeşitlenen, renklenen bir müzik tarzı bence caz müziği. Günümüzde de bunu görüyoruz aslında. Evet. Bu caz e, etiketlerken müziği, e, bu gerçekten elitist bir tavır olabiliyor. Ve bu sınırların dışına çıkmadığı gibi böyle katı bir Anlayış getirilebiliyor ama e, cazın bu anlayışa doğmadığını da e, tespit etmiş oluyoruz. E, bu noktada İstanbul Caz Festivali'nin dinleyici kitlesine e, nasıl olduğunu sorabilir miyim? İstanbul Caz Festivali'nin e, dinleyici kitlesine <gülüyor> festival e, bu arada hem cazın çıkışına hem de bugünkü dinleyicinin talebine hitap edebiliyor mu? Evet. Ee, yani dinleyici kitlemizle ilgili aslında yani çok basit bazı e, somut bilgiler de söyleyeyim ben size. İstanbul Jazz Festivali'nin dinleyicisi tabii çok büyük oranda İstanbullu. Ee, İstanbul'un her iki yakasında da oturuyor. Küçük çok yani yüzdesi olarak çok küçük bir oranda İstanbul dışından gelen seyircimiz de var ki biz bunun aslında her zaman daha fazlalaşmasını istiyoruz. Ee, i̇lginç bir şekilde mesela dinleyici kitlesinin büyük, daha büyük orandaki kısmı kadın. Ee, yani yüzde 55-60 gibi bir oran şu an tam rakamı hatırlamıyorum ama kadın izleyicimiz daha fazla. Yaş ortalamamız e, bence oldukça genç 34 yaş gibi bir ortalaması var e, ve bunun aslında büyük kısmını e, 26-35 yaş e, grubu e, temsil ediyor ve ikinci büyük kısmı da 25 yaş ve altı e, dinleyicilerimiz oluşturuyor. Daha yaşlı kuşaklar e, daha arkalarda geliyor diyelim bu toplamda. Böyle bir demografiye sahip bir etkinlik İstanbul Jazz Festivali. <Gülüyor> ee, yani eğitim oranı tabii yüksek bir e, kesim. E, caz müziğinin hani böyle bir elit bir müzik olup olmadığı her zaman e, biraz tartışılmış. Üzerine çok e, kafa yorulmuş veya çok şeyler söylenmiş bir alandır. <Gülüyor> e, yani ben hani onun çok özellikle böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani Amerika'da gibi, e, biraz tabii şunu şey yapmamak lazım, kaçırmamak lazım. Caz tabii ki Amerika'da doğmuş, orada gelişmiş bir müzik ama bütün dünyaya mal olmuş müzik şu anda. Mesela Avrupa cazı gerçekten bu anlamda çok ilginç bir örnektir. 1950'lerde, 60'larda caz müziği Avrupa'ya daha ciddi bir şekilde gelmeye başlıyor. Sonra 70'lerde ve 80'lerde bir anda Avrupa'da o müziğin daha yerelleşmiş bir şekilde yerel müziklerle karışmış bir şekilde icra edilmeye başlandığını görüyoruz. Böylece bir Avrupa cazı denilen bir şey bir tarz ortaya çıkıyor ki bu da hani Amerika'daki cazdan çok net bir şekilde farklı. Bizde de böyle bir şey var. Yani ben mesela bir Anadolu cazı e, de, diye bir e, şeyin hani çok kabaca tabir edilebilecek bir e, parantezinde olabileceğini düşünüyorum. Evet. Bu topraklardan çıkmış müzikler yani sadece Türkiye'ye de hasretmemek lazım bunu. Ee, Anadolu Cazı diye bir şey de var. Ee, dolayısıyla bizim izleyicimizde de bence bu şekilde bir e, konuya böyle bir bakış olması e, normaldir diye düşünüyorum. Evet aslında ben soruyu buraya getirecektim. Festival dinleyicisinin hoşuna giden özellikle ilgilendiği bir müzik türü. Göze çarpıyor burada? Kendimizi hangi türü yakın bulduğumuzla ilgili bir soru bu. Ee, aynı zamanda bu soruyu kişisel olarak size de yöneltmek istiyorum. Hı -hı. Anadolu Cazı çerçevesinde de aynı zamanda. Evet. Yani tabii bu çok böyle üzerinde çok uzun yazılmış, çizilmiş bir şey değil. Ee, biraz hani başka insanların da söylediği bir kavram Anadolu'cazı denilen şey. Ee, ama yani bizim dinleyicimizin de gerçekten hani tercih ettiği e, bazı şeyler var, bazı kalıplar var. Ee, mesela e, çok ilginç bir şekilde biz yıllardır festival yaparken şunu gözlemledik. E, Kuzey Avrupa'nın, Norveç, İskandinav ülkeleri gibi ülkelerin e, bu hafif melankolik bazen biraz soğuk ama oldukça duygu yüklü e, icrası Yangar Berek gibi isimleri örnek verebiliriz. E, İsviçre'den e, İsveç'ten pardon Esbjörn Svensson daha güncel isimlerden biri. Onu örnek verebiliriz. Hep ülkemizde aslında çok büyük ilgi uyandırmış, çok sevilmiş bu isimler. Ee, mesela o coğrafyaların müzikal üretimleri e, bizim seyircimizin çok hoşuna gidiyor. E, Keza burada her zaman yapılmıştır e, caz müziğiyle Türk müziğinin, halk müziğinin, geleneksel müziğin e, sentezi çabaları. E, başarılı örnekleri var, başarısız olduğunu düşündüğüm örnekleri var. Ama bunlar da her zaman aslında güzel bir ilgi görüyor. Bunu da görüyoruz mesela. Evet. E, o halde burada programın oluşmasında dinleyicinin de rolü oluyor diyebilir miyiz? Evet. Yani tabii ki yani bir, aslında o biraz şöyle bir konu hani bir festival yapmak çok değişik e, e, değişik faktörleri dikkate almayı gerektiriyor. Yani e, bir, bir sanatçı kendi müziğini istediği gibi yapabilir herhangi bir e, yani kendi hisleri dışında başka bir şeyi göze, dikkate alması gerekmeyebilir. Ama biz tabii festival yaparken hem dinleyicimizin tercihlerini dikkate alıyoruz. Hem sanatsal çizgimizde e, belli bir e, kaliteyi ve tutarlılığı göz önüne alıyoruz. İşte e, bütün bunların etkisi oluyor aslında. Ve tabii ki dinleyicilerin de e, yani Türk dinleyicisinin e, müzik tercihleri tabii ki İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye'deki dinleyicinin tercihleri de. ...bizim programlarımızda etki sahibi. Ama bunda tabii ki sırf bir popülist... ...işte en çok ne satıyorsa... ...en çok ne dinleniyorsa onu getirelim... ...noktasına tabii ki indirmek istemiyoruz. Çünkü aslında en güzeli o güzel dengeyi yakalamak. Hem e, dinleyiciye... ...tabii ki dinlemeyi umduğu... ...arzuladığı sanatçıları... ...başka yerde dinleyemediği sanatçıları... ...Türkiye'de İstanbul'da gelip izleme imkanı sağlamak önemli. Ama diğer taraftan da... ...müzikal anlamda dünyada ve Avrupa'da... E, müzik dünyasında olan yeni değişik, e, yenilikçi çalışmaları, e, çığır açan veya insanları etkileyebilecek çalışmaları sunmak da önemli. Özellikle bunların çok satıp satmadığına, işte büyük ilgi görüp görmediğine bakmadan da bunu yapabilmek lazım. Hani ben bizim festival olarak e, daha İstanbul Caz Festivali çizgisinde bu iki unsur da her zaman olmuştur diyeyim. Evet. Festivalin bu noktada dinleyiciyi yetiştirmek, geliştirmek gibi misyon da var. E, belki genç caz... Hı hı diye bir etkinlik var. Festivali eğitim yönü katıyor bildiğim kadarıyla. Profesyonelleşme imkanı sağlıyor genç grupları. E, evet. Eğitim e, noktasında İstanbul Caz Festivali'nde eğitimin yeri nedir? Ayrıca 16 Temmuz'daki çocuklar için atölye e, noktasında <gülüyor> da soruyorum bu soruyu. E, şöyle şimdi yani şu şu tuzağa düşmemek lazım. Tabi İstanbul Caz Festivali, İstanbullu işte müzik severlere ve caz dinleyicisine işte cazı öğretecek gibi bir şey imkansız, haşa öyle bir şey söylenmez. Ee, yani onu iddia etmek de çok anlamsız olur. Çünkü zaten öyle büyük kitlelerden bahsediyoruz ki sonuçta hani koskoca 16 milyonluk İstanbul'da öyle bir şey yapmak zaten mümkün değil bir festivalle. Ama bir taraftan yani biz bir belli bir şeye yatırım yapıyoruz ve tabii ki Genç caz bu anlamda aslında en güzel örneklerden bir tanesi. Biz e, müziği üretenlere olabildiğince yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bu festival ancak e, iyi müzisyenler kaliteli müzik üretimleri oldukça hayatta e, ayakta durabilir, var olmaya devam edebilir. E, ve tabii ki e, caz müziğini e, takdir eden, onu dinleyen veya oradan kendine bir şeyler çıkarabilen tabii ki seyirciler olduğu sürece... Genç Caz bizim bu anlamda aslında üreten, e, müzik üreten insanları, genç insanları teşvik etme için yaptığımız bir bölüm. E, 11 yıldır devam ediyor, yanlış hatırlamıyorsam. Oldukça uzun zaman oldu. E, ve gerçekten de orada biz e, hani bir yarışma demedik hiçbir zaman Genç Caz'a. E, genç Caz konserler serisi diyoruz. Öncesinde bir değerlendirme konseri yapıyoruz diyoruz mesela. Hiçbir zaman e, bu değerlendirme konseri sonucunda festivale katılmaya hak kazanan grupları belirledik diyoruz. Hiçbir zaman işte birinciler, ikinciler, üçüncüler söz konusu olmuyor. Evet. Bu anlamda bizim hani amacımız zaten e, İstanbul'da e, caz camiasına, müzik camiasına veya Türkiye'deki müzik camiasına güzel yeni isimleri kazandırabilmek, onları sunabilmek ki bu anlamda da başarılı oluyor diye düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllardaki e, gruplara bakarsak tabii ki her katılan grup, her seçilen grup işte Türkiye çapında belki büyük şöhret e, vesaire olmuyor ama kurumsallaşmış ve hani Gençlere gerçekten bakın bir de bu platform var sizin kendinizi sunabileceğiniz ve burada sunarsanız da bir yerlere gitme imkanınız var olabilir dediğimiz bir platform yaratmış durumdayız aslında. Bu sene mesela yaptığımız yarışma şey seçmelere yanlış söylemiş oldum seçmelere dijital tamamen dijital başvuru sürecine geçtik ve daha önceki yılların neredeyse iki katı kadar bir başvuru geldi <gülüyor> bizi çok mutlu etti tabii ki. Yani ee, bir şekilde olabildiğince bunu da insanların kolay erişip kendilerini sunabilecekleri bir platforma çevirmeye çalışıyoruz. Çocuk etkinlikleri bu arada çok önemli bir konu. Ee, onu da e, uzun zamandır yapmayı düşünüp bir türlü fırsat bulup yapamamıştık. Bu sene e, çok da güzel bir e, hani denk geliştiğim veya iyi bir program e, için e, güzel başarılı bir sanatçıyla anlaşabildik. Evet. Çocukların evet. müzikle tanışması gerçekten önemli. Festivalin de sonuçta kendi e, dinleyici kitlesini yetiştirmesi, geliştirmesi açısından da e, bu tür çocuklara yönelik programların önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve e, o vesileyle de işte 16 Temmuz'daki bu e, biraz böyle eğlenceli bir e, müzik enstrümanlarını, caz enstrümanlarını çocuklara eğlenceli şekilde tanıtan bir etkinlik ve onun çevresinde yapılacak bir takım workshoplar vesaireyle bir program alıştırdık. Bundan sonraki yıllarda da mutlaka bu konudaki çalışmalarımız devam edecek ama ben umarım hani diğer festivaller içinde veya hani Türkiye'de de bu tür bu alanda e, hani anlamlı çalışmalar artarak devam eder diye düşünüyorum. Oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu. Evet belki buradan bir kere daha duyurmamız gerekebilir burada. Ee, Hı -hı. Ankara Jazz Festivali'nde de bir çocuk caz atölyesi gerçekleşecek bildiğim kadarıyla. Daha önce Ankara Festivali ile de ilgili bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Dediğiniz gibi ben de öyle temenni ediyorum. Ayrıca böyle bir beklentinin olduğuna da inanıyorum. Çocuklara yönelik caz workshoplarının artması yönünde, diğer festivallerin içinde de. Ben şu soruyla devam etmek istiyorum. Çok merak edilen bir soru oluyor. Yabancı müzisyenlerin İstanbul deneyimleri, festival deneyimleri, ülkemizdeki festival kitlesini, dinleyiciyi nasıl bulduklarını merak ediyoruz. Evet. Ee... Yani bizim genel olarak gözlemlediğimiz e, hem festival hem dinleyici kitlesini soruyorsanız e, öncelikle biz tabi İstanbul Caz Festival olarak çok iyi ağırlamaya çalışıyoruz sanatçıları. Çünkü özellikle Avrupa'dan e, Türkiye'ye gelmek e, ...turne programları içerisinde her zaman birazcık daha uzak bir yere gitmek oluyor. E, dolayısıyla hani hem geldiklerinde olabildiğini rahat etsinler diye hem de e, özellikle Türkiye ilk kez gelen sanatçılar da yani bütün sanatçılar da bu geçerli ama zaten daha önce gelenler biraz tanıyorlar bizi. İlk kez e, geliyorlarsa biraz böyle neyle karşılaşacaklarını çok bilmeden de geliyorlar. Hem seyirci açısından hem de festival kalitesi vesaire açısından. Ki yani son e, işte 23 yıllık bir festival olmanın avantajı belki ilk yıllarda bu birazcık daha büyük soru işareti oluşturuyordu ama özellikle son zamanlarda herkes e, şöyle de bir şey var e, kulaktan kulağa yayılan işte İstanbul Caz Festivali'nin e, iyi işler çıkarması ve bunun kulaktan kulağa yayılması. Sanatçılar artık son zamanlarda da çok seve seve veya işte İstanbul'a gelmeyi büyük bir hevesle e, kabul edip de gel gelen de bir sürü isim oluyor. E, bu da bizim için çok sevindirici bir şey. Seyirci tarafında ise şimdi tabii biz bir taraftan dediğim gibi kimi zaman seyircinin çok aşina olmadığı ama festivale gelmesinin doğru olduğunu düşündüğümüz isimleri sunuyoruz. Kimi zaman da seyircinin gerçekten çok aşina olduğu ve işte ciddi bir şekilde izlemek istediği iyi bildiği sanatçıları getiriyoruz. Daha az aşina olunan isimlerde. Bence hani özellikle programlama çok önemli veya insanlara bunu baştan iyi bilgilendirmek önemli. Neyle karşılaşacaklarını biraz bekleyerek gelirse seyirci gerçekten çok güzel bir iletişim oluşabiliyor. Bizim dinleyicimizin özellikle bizim alandaki dinleyicinin caz ve işte güncel müzikler alanındaki dinleyicinin çok açık bir kulağı var. Yeni müzikler duymaya çok meraklı bir kitle var. E, ve doğru şekilde sunulduğunda, doğru bir atmosferde sunulduğunda gerçekten hani e, başka yerlerde e, karşılaşmadığımız kadar angaje, e, ilgili bir seyirciyle karşılaştık yorumunu aldığımız çok güzel konserlerimiz oldu. E, daha popüler etkinliklerde ise e, yani büyük evet. konserlerde de sonuçta işin show tarafı biraz <gülüyor> geçerli ve hani kimi konserlerde bu enerji gerçekten çok güzel bir şekilde yakalanıyor e, kitleyle. Ee, mesela bizim Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda işte 4500 kişinin dolu olduğu bir sahnede e, ne bileyim bir Paul Simon konserini hatırlıyorum. Mesela 2011-12 yılıydı galiba muhteşem bir konserdi gerçekten veya bundan yıllar önce e, Masiva Atak'ın ilk kez Türkiye'ye geldiği konser İstanbul Jazz Festivali'ndedir. O 97 veya 98 olmalı. <gülüyor> o konser de gerçekten çok önemli bir konserdi ve çok da güzel bir konserdi. yani unutulmaz anların yaşadığı konserlerde oldu. Ben hani bizim seyircimizin gerçekten özellikle İstanbul Caz Festivalinde e, sanatçıyı da konseri veren sanatçıyı da şaşırtacak derecede e, güçlü bir tepki verdiğini düşünüyorum. Evet belki şimdiye dek festivalde hatta sahnede gerçekleşmiş özel bir anı varsa bu noktada dinleyicilerimizle paylaşmak ister misiniz? Yani tabii o tarz çok hikayemiz var. Kimilerini kolay değil anlatmak. Biraz daha işin işte mahremiyetine giren şeyler var. Kimileri daha eğlenceli. Demin bu Masif Atak konserinden bahsetmiştim. Aslında belki onu anlatayım. O güzel olabilir. 97'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten ilk kez festivale, 3. veya 4. festival İstanbul Jazz Festivali'nin. Ee, ve ben o festivalde böyle e, festivalin içindeki, mutfağındaki kadroda değildim. Sadece sanatçı rehberliği yapıyordum e, üniversite yılları. Ve o e, Masif Atak gibi bir grup olsa da ilk kez Türkiye'ye geliyordu. Yani henüz böyle e, 90'ların başındaki stadyum konserleri yeni yeni olmaya başlamıştı. Ama bir taraftan o kadar stadyum boyutunda olmayan ama özellikle böyle alternatif müzik dediğimiz, alternatif rock veya yeni yeni gelişen o ...hafif elektronik müzikler dünyasında çok önemli bir gruptu Masip Atak o dönemde. E, hafif niş ama çok ciddi bir takipçi kitlesi olan bir gruptu. Ve açık hava tiyatrosundaki o konser gerçekten hınca hınç dolu bir konserdi. Hatırlıyorum merdivenlerde falan insanlar vardı. konserin bir noktasından sonra... E, ...grup e, işte 3D, Dereceği hepsi falan vardı. E, Orjinal kadro. Protection albümünün olduğu konser galiba ikinci albümünün konseri. Önce bir üçüncü şarkıda herkesi bir ayağa kaldırdılar. Bu çok kolay bir şey değil. Bizim seyircinin aslında öyle bir şeyi var hafif. Böyle bir başta böyle bir <gülüyor> çekingen, naza çekme hali var. Ama bir havaya girdiler mi? Gerçekten de çok çılgın, güzel, eğlenceli konserler olabiliyor. Önce Masivatak ekibi şöyle bir üç şarkıda denedi seyirciyi. Sonra bir hadi ayağa kalkın artık diye işaret yapıp böyle herkesi bir ayağa kaldırdılar. Konserin ondan sonrası tamamen ayakta geçti. Bütün işte 4000 bin küsür kişi. Ve konserin sonunda çok komik şöyle de bir durum oldu. O zamanlar açık hava tiyatrosunda tabii şeyler e, hala da satılıyor. Minderler satılır. İnsanlar o plastik banklara oturduğundaki o zaman galiba taştı hala. Veya her ay kârda. E, minderler satılır. O minderler e, herkes altına alır o minderleri koyardı. E, konserin sonunda e, grup tabi sahneden indi. Alkış tekrar bir biz tekrar indi geldi vesaire Tam bitti sandık. Ekip üyelerinden bir tanesi bir, bir şeyini unutmuş sahnede. Onu almaya geri çıktı ama daha tam seyircilerde dağılmamış. Seyircilerden bir tanesi de böyle bir minder fırlattı sahneye. Bunlar yumuşak da şeyler. İnsanları çok böyle çarptığında rahatsız etmeyen şeyler. O müzisyenlerden hangisi hatırlamayamadık. Aldı o minderi geri fırlattı. Sonra iki kişi daha minder fırlattı. Bunlardan baktılar böyle bir, bir oyuna dönüştü. Onlar biz müzisyenlerin diğerleri de birkaç kişi daha çıktı sahneye. Onlar alıyorlar minderleri seyirciye fırlatıyorlar. Seyirci alınan minderi geri fırlatıyor. <gülüyor> Diğerden sonra birazcık saçma bir noktaya geldi ama bir komik bir şekilde konserin sonunda böyle bir nevi bir yastık savaşı da yaşanmış oldu. Gerçekten çok böyle komik ve oldukça samimi bir manzaraydı. Uzun yıllar boyunca unutmadığım anlardan biridir İstanbul Jazz Festivali'nde. Evet çok teşekkür ediyoruz söyleşinin sonunda ayrıca ve bir anıyı dinleyicilerimizle paylaştığınız için. E, bitirirken ben, ben söyleşi ederim. fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. E, eklemek istediğiniz çok bir da. şey var mı? Sormak isterim. Ee, yani aslında kısaca şeyi söyleyeyim ee, yine hatırlatmakta fayda var 27 Haziran'da başlıyoruz 25 Temmuz'da bitiyor festival ee, biletlerimiz şu anda satışta ee, tabii İzmir'i düşünürsek e, biletik üzerinden almak mümkün ama İstanbul'daysanız e, İKSV'nin ana gişesinden gelip de bilet alabilirsiniz e, hızla tükeniyor biletler ama şu anda daha o kadar böyle tamamen bitmiş durumda değil. Programı inceleyip bütün seyircilerimizin yani bütün ilgili izleyicilerin gelmesini tavsiye ederim. Çok güzel de bir program var bu sene İstanbul gerçekten yine İstanbul Jazz Festivali çok eğlenceli bir birkaç hafta geçirecek. Biz de başarılı ve eğlenceli bir festival geçirmenizi, geçmesini diliyoruz. E, 23, bir kere daha tekrar edelim. 23. 23. İstanbul Caz Festivali 27 Haziran 25 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bugün festival koordinatör yardımcısı Harun İzer'le festival hakkında bir söyleşi yaptık. Biz ayrılıyoruz ama Radyo Eko'da 30 Nisan 2016 Dünya Caz Günü için hazırladığımız Caz Maratonu sürüyor. 30 Nisan 2016 Dünya Caz Günü, Caz Maratonu, Radyo Eko'da.